Alp Ulagayla Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın can. Evet, seviyeli, evet seviyülüm ama başlayalım. Evet, beş gün geçti oradan ama özellikle tabii Portekiz için ve Dünya Futbolu için önemli bir kayıp pazar günüydü herhalde değil mi? Evet. Ölümü 1966 Dünya Kupasının kahramanlarından ve herhalde Portekiz tarihinin en ünlü futbolcusu. Yani ancak şu anda Cristiano Ronaldo onun konumunu belki değiştirecek şeydi hani kariyer ve başarıda. İlginç bir hayat öyküsü de var. Şimdiki Maputo'da doğmuştu Evseybio ve işte yani Portekiz sömürgeleri sömürgelerinden biri Afrika'da ve Portekiz 1950'lerin sonunda da yani sömürgeleri hala tutulduğunda küçük bir ülke. Ee, herhalde değil mi? Sömürgelerin sömürgeleri en son bağımsızlığa kavuşan ülke herhalde Portekiz. Yani Mozambik değil mi? Yani? Mozambik, Angola, Angola'ya verdi ve ve Kotulginisimi. Şey, evet. Dört Karibol dört ülke be. var yani Fransa işte Birleşik Krallık ve diğerlerine göre sömürgelerin daha geç bağımsızlık kazandığı bir şey belki bu hani Ösebio'nun şeyinde taliğinde değiştiren bir durum olmuş olabilir çünkü diğer ülke Fransa da örneğin 1930'lardan itibaren forma giyen Afrika kökenli oyuncular var. Hatta 50'lerin karmaşık ortamında bile yani Cezayir'de artık bağımlısız hareketi başladığında işte ünlü Raşit McLufi gibi oyuncular var yani. Bir yandan Saint-Étienne'de oynuyor. Fransa milli takımında oynuyor sanıyorum 10 maç. Oradan Dünya kupasında oynaması beklenirken onlar Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısıyla Fransa'yı terk ediyorlar. Ve işte o ilk Cezayir daha bağımsız olmadan oradaki hani Fransa tarafından bakarsak Korsan Milli Takımı kuruyorlar. Ee, o yüzden artık oynamıyorlar Fransa Milli Takımında. Eusebio için tersi bir durum var. Ee, i̇şte babası ölmüş ve hani orada kendini gösteriyor ama e, tesadüfen bir şekilde onun yetenekleri, atletik kabiliyeti buna kadar ulaşıyor. Şimdi tabii o kadar çok hikaye çıktı ki Eusebio ile ilgili. Portekiz'de zaten herhalde e, yüzlerce, binlerce çıkmıştır. Bütün Portekiz gazetelerinin ya yani, e, spor ya da e, genel basın olsun birinci sayfasındaydı ertesi gün. Üç günlük yas ilan edildi. İşte, fotoğraflar günlerce e, yayınlandı ama... Ve cenazet öğreni de <gülüyor> hakikaten on binlerce kişinin katıldığı kilometrelerce uzanan kuyruklarla çok Portekiz'in halkı siyah, beyaz... Her renkten çok büyük bir saygı gösterdi, sevgi ile uğurladı onu yani. Evet ve şeçisinden düşününce değil mi? Hani ana ülke halkı beyaz portekizin, resmen evet. Ama Sevi orada doğmamış, aslında bir Sömürge ülkesinden gelen, sonradan portekiz olan birisi. Gerçi eski röportajlara bakınca, yani kökenim ulaşmıyor ama burası benim kariyerimi yaptığım, çocuklarımın doğduğu yer. Ben hani Portekizliyim e, sözlerini gördüm onun tekrar okudum. Ama hani ülkenin bu kadar şey yapması e, da çarpıcı hani sahiplenmesi. Hani her ülkede olur mu bizden kestiremiyorum doğrusu Avrupa'da bu kadar Evet ben de sahiplenme. aynı şeyi düşünmüştüm. Emin yani. olamadım şimdi. E, hatta buna dair bazı forumlarda birkaç şey vardı. E, i̇nternet sitelerindeki okuyucular şeyi sormuş. Başka Franfa'da olur mu örneğin? Diye birisi cevap atmış Bir tek Zidan için olabilir <gülüyor> Cevabı gelmiş Zidan tabi çok genç ama 50 yıl sonra Öldüğünde Benzer bir şey olur mu Olur mu tepkile karşılaşır mı Şimdiden kestiremiyoruz <gülüyor> Evet Ve işte Hüseyin'in ünlü Meşhur şeydeki anlatılan hikaye Lisbon'da Berber dükkanında Benfica'nın antrenörü Bela Belagutma bir işte futbolcu o zamanki izleme ya da uzmanından şeyi duyuyor o sebebi ve çok etkileniyor yani herhalde işte berber koltundaki yarım saat 45 dakika bir saatlik konuşmadan etkilenerek o onu, onu almaya gidiyor ve Sporting'e değil Benfica'ya geçiyor sonrasında müthiş bir yükseliş hikayesi. Evet bu hikaye geçen hafta geçen pazar daha çok tazeyken Eusebio'nun ölüm haberi e, Libero programında e, dile getirildi. Evet, e, ve e, tabii Benfica'nın da, devlet destekli Benfica'nın e, nasıl İspanyal'da Real Madrid biraz kayrılıyorsa e, Portekiz'de de Benfica için aynı şey söz konusu. Portekiz diktatörü Salazar'ın yani Belçika'nın pardon Portekiz'in adını duyurmak için <gülüyor> kullandığı yollardan biri aslında ve çok da başarılı bir evtik. yani 1960'larda 5 kez final oynuyor Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. Şimdi hani çok bir Portekiz takımı için çok düşünülmeyecek bir durum. Üst üste bu kadar seri halde final oynamak. ilk ikisini kazanıyorlar. 1961 ve 62. Ee, 62'deki final işte 5-3'lük Real Madrid maçıdır eee 3-2 geriden iki gelerek ikinci devre 3 gol atarak kazandıkları maç efsane finallerinden biri Avrupa kupalarının sonra 63'te kaybediyorlar 65 ve 68'de üst üste. O da işte Gutman laneti denir ona. <gülüyor> Takım kulüp Belagutman'ı kovuyor çünkü ikinci finalden sonra bir maddi anlaşmazlık çıkıyor. Yani e, Yahudi kökenli Macar antrenör e, Belagutman hakkının daha fazla ödenmesini istiyor. Yani iki kez şampiyon yaptım. Ama işte final maçı sırasında bir kavga çık yöneticilerle. ve final maçı sonrası terk ediyor ve meşhur lanetini okuyor. Yani bir daha asla Avrupa şampiyonu olamayacaksınız diyor. Hakikaten sonra 5 final kaybetti Benfica Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. İkisi de 80'lerin sonunda. Bir daha olamadılar ilginçti. de geçen senede malum Avrupa Ligi finalinde Chelsea duraklama dakikalarında Yedikleri bir golle muhalif oldular. Gutmann <gülüyor> laneti. laneti devam ediyor. Evet. Evi evet, bir sonra da 1966 Dünya Kupası'nda yani Portekiz'in o dönemde katıldığı tek Dünya Kupası'nda gol kralı oldu. Birinci turda Portekiz, Bulgaristan Bulgaristan'ı de grup maçlarında. Çeyrek final maçında 3-0 yerden gelip 5-3 kazandıkları Kuzey Kore maçı vardır ki... Dünya evet. Kıbrıs'ı tarihinin ilginç maçlarından biri. Oysa benim dört gol attığım maç. Kuzey Kore'yi de e, belki de e, tarihini biraz değiştirmiş oluyor. Tek başına. De, yani bir... Kuzey Kore'nin zaten oraya gelmesi bile İtalya'yı e, sıra dışı bir başarı. E, yıllar sonra oyuncuları bulmuştu İngiliz belgeselciler. Çünkü İngiltere'de müthiş bir sempati olmuş onlara. Galiba Middlesbrough'da oynuyor maçlarını. Kuzey Koreliler çok şeymputi toplamışlar ve yarı finalde işte İngiltere eleniyor Portekiz dünya üçüncüsü oluyor. Ee, onun da ayrı ayrı bir yeri var 9 golle dünya kupası olması vesilesiyle. çok e, bir döneme damga vuran isim. Sonra da işte 70'lerden sonra da hep böyle Portekiz futbolunun e, takım çalıştığını hatırlamıyorum ama akil adam olarak ülkenin e, şey aldı hani hep ön planda oldu e, bir şekilde ama hani e, Benfica Aynı başarıları yakalayamadı Tabi bir daha ee, Şey kulüpler seviyesinde Portekiz milli takımının e, Küçük nüfusuna oranla Aslında çok başarılı olduğunu size Şimdi söyleyebiliriz yani iyi bir kuşak var 15 yıl hatta 2 kuşak Yani bir figolar vardı Şimdi bir de Cristiano Ronaldo ve arkadaşları var Her büyük turnuvada oynuyor Portekiz Üstelik finaller yarı finaller gördü Eee Yine göçmen oyuncular var. Yani Brezilya kökenli. Afrika kökenli oyuncular yine oynuyor. Ee, Portekiz milli takımında. Ee, onların hani 50 yıldır aşina olduğu bir durum demek ki. Evet. Eusebio'ya da bir günaydın diyelim. evet. Bizim kuşağın özellikle çok derinlemesine etkilendiği figürlerden biridir. Yani. Eski videolara bakınca... Hani... Tabii bütün maçları her zaman göremiyoruz ama Şöyle bir fikir veriyor bir, Sıra dışı bir hızının olduğunu söylemek evet. mümkün Yani o e, hani Sadece kısa mesafede değil Uzun mesafede de onun ne kadar Hızlı olduğunu hele o devir için e, Görmek mümkün Zaten e, Portekiz'e gelmeden önce Atletizm de yapıyormuş Sprint koşullarında koşulları da Yarışıyormuş e, Mozambik'te ama sonra tabii futbola geçince Devam etmemiş yani 100 metrede Kendi derecemi bilmiyorum diyor bu röportajda İşte 11 saniye falan gibi şeyler Bir iki yazıda vardı Süreler yazılmıştı ama Çok süratli olduğu muhakkak Evet Çok önemli bir figür geçti Yani Peki bunun dışında Şöyle buradan biraz basketbol olduğunu Anlıyorum Bu sene fazla değinmedik Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı var bu sene ve üçü de ilk tur gruplarından çıkmayı başardılar. Yani biri grup birincisi oldu Fenerbahçe, Ülker. Ee, son derece başarılıydı. En zor grupta grup birincisi oldu. Barcelona ve CSK Moskova gibi iki şampiyonluk adayının bulunduğu grupta. Ee, Galatasaray grup ikincisi oldu. Ve Efes Vistan son anda bir rakibinin yenilmesiyle pardon Anadolu Efes bir rakibinin yenilmesiyle gruptan çıkabildi ama üçü de son 16 takım arasında kaldılar. Şimdi e, ikinci tur grup maçları oynuyor. Burada tabi işler daha zor. En zayıf takımlar Elendi e, Daha yani şeyler de şampiyonluk adayı takımlar da daha fazla dişini gösterecek. Şimdi burada işler tabi pek iyi gitmiyor. İlk tur gibi değil. E, i̇lk dört maçı kaybetti Türk takımları. Bu sefer e, Fenerbahçe zorlu bir fikstürle başlamıştı. Geçen hafta Olympiakos'un eğildi. Tetrasman'da. Dün akşam da kendi sahasında Barcelona'yı ağırladı Ben de maçtaydım Çok yani son saniyelere kadar Aslında Çekişme içinde gitti maç ve bitime herhalde 2 saniye kala Fenerbahçe maçı uzatmaya takacak Götürecek güçlüğü atamadı Bogdanov işte yani beraber bitecekti maç Son üçlük kaçtı 76-73 iken Yani çok Kafa kafa hep biraz Barcelona bir parça öndeydi bütün maç boyunca yani ilk çeyrekte 5 sayı öndelerdi İkinci çeyrekte dengelendi Üçüncü çeyrekte hep iki sayı, üç sayı, 5 sayı Öyle gitti Fenerbahçe bir türlü öne geçme şansını yakalayamadı Ve Son çeyrekte Barcelona oyun kurucusu Huertas Ağırlık koydu gerçekten maça Üçlük, ikilik Turnike, faul Herhalde pek atış kaçırmadı son bölümde ve 23 sayıyla zaten maçı bitirmiş. 7 de asist. Hani skoru çok yüksek olmayan bir maç için önemli istatistikler. Yani orada oyun kurucu kanalını gördük. Fenerbahçe tabii müthiş bir hava kattığını söylemek lazım. Dün Ülker Arenada herhalde 14 bin kişilik hmm, belki hani 100-200 kişilik bilet aldı halde maça gelemeyen ya da trafiğe takılan kişilerin bıraktığı boşluk vardı. Salon tamamen doluydu. Çünkü akşam saatlerinde o Ataşehir bölgesinde ciddi trafik oluyor. Yani maç başladıktan sonra salona gelen hatırı sayılır sayıdaki seyirci vardı. Ama işte yani ilk çeyrin sonunda artık doluydu tribünler. Müthiş bir destek ve şevk seyirciydi. Sadece şöyle bir durum oldu. Maçın bitimini herhalde kaç saniye kala... 30 saniye fakat daha az kalı, 5 sayıydı ve seyizler 5 sayı çıkıp top Barcelona kalınca artık şey yaptılar seyizlerin bir kısmı. Hadi gidelim diye Trüsh'e yöneldi çıkış orada ama fakat işte ee, önce 1 sayı indi birden <gülüyor> Tribüne geri dönüş oldu. Ah ne oluyor maçı kurtarıyor muyuz diye i̇şte Barcelona forularıyla 3 sayı çıktı tekrar hemen yani son topa kadar gitti yani hani bir erken çıkanlar o son heyecanı yaşamadı belki de yani işte santim farkıyla kaçan bir basket var belki uzatmaya gidecekti maç yani şunu söylemek lazım hani Avrupa'nın Avrupa tarihinin gelmiş geçmiş en iyi koçlarından biri var Fenerbahçe'de Obradovic takımın savunmadaki yardımlaşması agresifliği onun eseri olsa gerek yani geçen sene böyle oynamıyordu takım ama tabi hücumda bir takım sorunlar var. Fenerbahçe çok iyi uzunlara sahip değil. O da çok uzun oyuncuları pilotları kullanmak istemiyor. Dün takımın iki pilotu herhalde toplam 35 dakika bile oynaymış, 30 dakika falan oynamışlardır. Attıkları sayı 3 iki oyuncunun. Yani hiç uzunlardan hiç sayı gelmedi. Ve iş hani şu törlere kaldı. güçlüklerinde bir kısmı girdi tabi yani. Birkaç kritik üçlük yüzdü ama kaçanlar da çok bu sıkıntı yarattı hücumda yani sayı olarak yoksa Barsana işte 76 tuttular hele yani ilk çeyrekten sonra 23 sayıdan sonra beyazlar yani bir sınırladılar Barsana hücumlarını ama pota dibinde bir sıkıntı olduğu gerçeği yani kendi savunmada da uzunların az oynaması şey yaratıyor sıkıntı yaratıyor çok kolay yani son çeyrekte 3-4 kolay basket yendi. böyle bir sıkıntı var ama herhalde beni bu grup maçları sonuna kadar e, Fenerbahçe iddiasını sürdürecek. Hani çok zorlu bir fikstürle başladılar ikinci tur maçlarını. Top 16 maçlarını e, muhtemelen ben yani bu grupta birinci olamasa bile yukarı çıkacaktır diye bir de sürpriz sonuçlar oluyor. Yani ilk tur maçlarından hiç ilgi almayan geçen hafta Fenerbahçe yine Yunan Olympiakos dün akşam 30 sayı farklı yenildi. Ee, uzun bir e, ikinci tur e, fikstürü var yani 14 maçlık. Ee, burada işler değişebilir. Diğer iki takım için ise e, yani işler biraz daha zor. Anadolu Efes zaten e, çok zor gelebildi buraya ve takımda böyle bir e, motivasyon eksikliği var. Koç değişti. Nasıl tekrar mati olacaklar bilmiyorum. E, Galatasaray ise yani bazı maçları çok iyi oynuyor ama sezon başından beri sakatlıklar ve eksiklikler biraz onların belini bükmüş durumda. E, bu akşam da Real Madrid ile oynuyorlar. E, İspanya'da ve Real Madrid sezon başından beri ne İspanya'da yenildi İspanya Ligi'nde ne Avrupa'da. yani 25 maçtır kazanıyorlar. E, herhalde son 20 yılın en iyi Real Madrid takımı. Çünkü Real Madrid futbolda olduğu kadar basketbolda da Avrupa efsanesidir. Yani işte 50'lerden 60'lardan 80'lere kadar en çok Avrupa şampiyonu olan takımdı Avrupa'da. İşte 8 Avrupa şampiyonluğu vardı. 95'te ona bir 9. eklediler ama sonra bir yavaşlama dönemi, dönemine girdi Real yani Madrid. Yani bir Barcelona'nın yükselişi var. Bir de işte bütçeler büyüyünce yeteri parayı ayıramadılar. Şimdi çok iyi bir... Takanoğlu'yu yakalamış durumdalar. Geçen yıl İspanya'da şampiyon oldular. Bu sene de gözüken şu andaki, şu ana kadarki oyunlarla şampiyonun favorisi durumunda. Real Madrid belki bir numaralı favorisi durumunda. O yüzden Galatasaray çok zor bir maç bekliyor. Yani Real Madrid Efes, Anadolu Efes'le oynadı. Bundan önceki turda. Madrid'de 46 sayıyla kazandı. İstanbul'da 25 sayı fark attı. Rakibine yani çok Atletik, hızlı oynayan, e, göze hoş basketbol oynayan bir takım. Temposunu kaptırırsanız onların e, kendinizi işte 20-25 farkı görebiliyorsunuz. E, yani seyir için hoş bir maç olabilir ama Galatasaray açısından zor bir akşam olacak. Evet zor. Olympiakos kime 30 farkı? Olympiakos, Arman'ın cinsi Milano inildi. Yani herkesin şaşırdığı bir sonuç herhalde. Çünkü 11'de 11 yapmıştı bu sezon. Milano'da ilk grup maçlarında işte yani bir yendi bir yenildi yani ortanın biraz üstü görüntü çizen bir takım ama dün sıra dışı bir maç olmuş anladığım kadarıyla ee, hani her her takımın yani bir takımın çok iyi bir günü öbüründe çok kötü günü olsa gerek ki böyle bir sonuç ortaya çıkmış ama işte bu yani özellikle o grupta olan Fenerbahçe için şey bir sinyal yani. Her şeyin olabileceğini gösteren bir singel. Ee, i̇lk tur maçlarında da işte Fenerbahçe CSK'yı deflasmanla yendi. Barcelona CSK evinde yenmişti. Ee, i̇yi sonuçlar olacaklardır. Yani onların da bir iki eksiği var tabii. İki Türk uzun sakat. Onları yeterince kullanamıyorlar. Ee, Novodovic yani henüz takımdaki dördüncü, beşinci ayı olduğunda kabul etmek lazım. Yani şu ana kadar büyük etkisi var ama hep yani an, antrenörlere, koçlara yani Bir sezonu tanımak lazım Bu sezon tam yer olmayabilir O özellikle gelecek sezon Şey yapacaktır yani kafasında ki plana uymayan Bir iki oyuncuyu değiştirip e, Atıl hedefi ilerleyecektir Biraz zaman yani o Zaten şey kazandı e, Şu ana kadar yaptıklarıyla bence Seyircinin gözünde e, O gerekli avansı kazandı e, Bundan sonra işte üzerine ekledik. Devam edecekler. Evet. Peki daha sonra burada bitirebiliriz herhalde. Sochi olimpiyatlarına zaten daha önümüzdeki haftalarda kış Evet. Olimpiyatları... Sürekli onunla ilgili spor dışı yayınlarda da şeyler var. Yani bu işin işte ekonomisi yok. Kim yapmış? İslami terör. Yolsuzluklar. Ondan sonra, yolsuzluklar çabası zaten. Yani bu herhalde Sochi kısmen ve Katar bayağı konuşturmaya devam edecek bizi. Evet. Herhalde pek bir konuşma durumu olacak. Peki çok teşekkürler. İyi görüşmek, Ablayı üzere. görüşmek üzere. görüşmek üzere. Alp Spor. Açık Radyo program destekçisi olun.